Allahu Billa Him Ne Şeytan Ve Nesta'inu Ve Nasta'ifru Ve Nauzu Min Ve Min Syyata Men Ve Men Yudlil Fala Hadillahu Ve Eshedu An La Ilaha Illallah Wahte Hu La Ve Ve ve hayral hedihedi Muhammedin Sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr Sayh Tefsir dersimizde En'am suresinin 146. ayetinde kalmıştık mealen Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor Yahudilere de tırnaklı hayvanların hepsini haram kıldık sığır ve koyunun sırtlarına veya bağırsaklarına yapışan ya da kemiğe karışanlar müstesna, iç yağlarını da onlara haram kıldık. Taşkınlık ettikleri için onları işte bununla cezalandırdık. Muhakkak biz sadık olanlarız. İbn-i Abbas radyalarına diyor ki, Tırnaklı hayvanlardan kast edilen, parmakları birbirinden ayrı olmayan deve ve deve kuşu gibi hayvanlardır. Yani deve, işte bu tek tırnak, tırnaklı hayvanlar, bunlar Yahudilere haram kılmıştı Deve bizde helal kılınmıştır. Bazı alimler deve etinden dolayı abdest alınmasını böyle bir illete yorumluyorlar. Doğrusunu Allah bilir. Şah Velullah Dehlevi mesela bunu zikrediyor. Deve eti yiyen kimse abdest alsın diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam emrediyor. Bunun illetinin şükür olduğunu söylüyor Şah Velullah Dehlevi. Yani Yahudilere bu haramdı. Bu ümmete devleti helal kılındı. Buna şükrü olarak devletinden dolayı yiyen kimse abdest alsın. Böyle bir yorum var. Doğrusunu Allah bilir. Cabir radıyallahu anh'ten gelen rivayette Nebi aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Allah Yahudilere lanet etsin. İç onlara haram kılınınca onu eritip satarak parasını yediler. Bu konuyla ilgili olarak daha önceki bölümlerde ilgili rivayetler... Ayrıntılarla geçmişti. Yani Allah bir şeyi haram kılınca onun kazancını da haram kılar. Bir şeyin yenilmesini veya içilmesini haram kılınca onun kazancını da haram kılar. Ee, İbn-i Abbas gelen bir rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanına işte uzak kabilelerden, bedevilerden birileri yanda hediyelerle geliyor. Fakat kestirdikleri şey içki, sarhoş edici içkiler sen bunun haram kıldığını bilmiyor musun? diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu kabul etmiyor. Bunun üzerine bu gelen heyetteki yanındakine bir şeyler fısılda, fısıldıyor. Ne dedin ona diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Dedim ki onu satmasını söyledim. Allah bir şeyin e, yenilmesini veya içilmesini haram kıldığı zaman bir şey haram kıldığı zaman onun kazancında haram kılar buyuruyor burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Burada da böyle bir şey. Yani Yahuder böyle bir hile yoluna başvurmuşlardı. Allah onlara iç haram kılmıştı. Bize haram değildir. Onlara haram kılmıştı. Fakat onlar bu iç satıp parasını yediler. Yani hile yaptılar. Katade dedi ki Allah bu yağlar pis olmamasına rağmen yani necis değil, pis olmamasına rağmen azgınlıklar sebebiyle onlara bu yağları yasaklamıştı. Yani e, bu hakikat kıyas ehlinin bazı kıyaslarını da geçersiz kılmaktadır. Çünkü mesela kıyas ehli derler ki, zararlı olan her şey haramdır. Bunun mukabil olarak faydalı olan her şeyin de helal olması gerekir. Fakat Allah Azze ve Celle'nin hükümleri böyle bir illetlendirmeye binayen gelmiyor. Mesela içki hakkında buyuruyor ki Allah Azze ve Celle, onda bir takım faydalar vardır yani içkide, sarhoş edici içkilerde bunda bir takım faydalar vardır. Onda faydayı ispat ediyor Allah Azze ve Celle. Fayda var bunda. Lakin diyor, zararı demiyor, dikkat edin. Günahı onun faydasından çoktur. Yani içkinin tabii ki zararları da var ama Allah Azze ve Celle bunu zararıyla özdeşleştirmiyor. Günahı, içkiden dolayı meydana gelecek günah ondan elde edeceğiniz faydadan daha büyüktür. Burada da böyle bir şey. Mesela deve, Zararlı olduğu için eti haram kılınmamıştı Yahudilere. Ondan azgınlıkları sebebiyle haram kılınmıştı Kadade'nin söylediğine göre. E, çünkü deve bize helal kılındı. Yani Allah Azze ve Celle'nin bir şeyi helal kılmasına veya haram kılmasına illet, onun zararlı olması veya zararsız olması değil. 147. ayet Seni yalanlar iseler de ki, Rabbiniz geniş bir rahmet sahibidir. Fakat buna rağmen, onun azabı günahkarlar topluluğundan geri çevrilmez. Mücahit burada yalanlayanlardan kasıt Yahudilerdir demiştir. es de diyor ki Yahudiler bunu İsrail yani Yakub aleyhisselam haram kılmıştı. Biz de haram kılıyoruz diyorlardı. Ayette buna işaret etmektedir. Bu mesele Ali İmran suresinin 74. ayetinde geçmişti. Nasıl geçmişti? İsrail yani Yakup Aleyhisselam kendisine haram kılmıştı. Bu telefon Kendisine haram kılmıştı. Yani bu bir şey gibi, yemin gibi. Mesela kişi bir şey herhangi bir şeyi yemeyeceğine dair yemin eder, kendisine haram kılmış olur. Tahrim Suresi'nin başında Peygamber Aleyhissalât ve Sellem'e hitaben gelen Ey nebi işte sana haram kılmadığımız şeyleri neden kendine haram kılıyorsun ayetinde kastedilen uyarı da bununla alakalı. Yani Allah Azze ve Celle haram kılmadığı halde sen onu yemeyeceğine, içmeyeceğine dair haram kılma. Yani yemin ederek haram kılma. Kişi yemin ederek mesela ben kebap yemeyeceğim diyor kendisine haram kılmış oluyor ömür boyu onu yemiyor. Böyle yapma diyor Allah Azze ve Celle nebisine. Yoksa bu ayetin manası Peygamber Aleyhisselatü Vesselam işte e, haram koyamaz helal koyamaz bu manada değildir. Yani Tahrim Suresi'nin başını bu konuda da delil getirenler oluyor maalesef. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an dışında helal ve haram koyma yetkisi yoktur. Eğer böyle bir şey olsaydı neden Allah Azze ve Celle böyle bir uyarda bulunsun Resulüne diyorlar. Sünnetin kârcıları. Bu kendi aleyhlerine delildir. Kendilerini çürüten bir delildir. Neden? Çünkü Burada eğer bir haram kılma varsa, bu yeminden dolayı haram kılma, onların dedikleri gibi olduğunu varsayalım. Allah'tan bir delil olmaksın bir şeyi haram kılan, Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmiş olur. Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmek ise, kişiyi ya kafirlerden, ya zalimlerden, ya fasklardan yapar. Hele... Dinle alakalı bir hükümse, helal-haram hükmüyse, ise bu kişi kafirlerden yapar Allah korusun. Burada Resul'ün konumu neydi? Küfre mi nüştü deriz biz onlara. Burada böyle bir şey söz konusu değil. O halde bunun aslı nedir? Ebu Davud'un rivayet ettiği üzere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımları birbirlerine olan kıskançlıklarından dolayı bir oyun yapıyorlar. İşte bal şerbetinin içerisine zaferen katıyorlar, tadını değiştiriyorlar falan bal şerbetine bundan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bal şerbeti içmeyeceğim diyor yani hanımları diğer hanımların, hanımlarından birisi diğer bir hanımını kıskandığı için Allah Resulü'nden uzaklaştırmak için öyle bir hile şey yapmıştı Allah Resulü de bundan hoşlanmıyor yani zaferan tadından hoşlanmıyor ve kendisine zaferanlı bir bal şerbeti içilince ve onların bu oyunlarını öğrenince bundan sonra içmeyeceğim diye yemin ediyorlar Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve de Tahrim Suresinde işte bu ayeti bu yüzden indiriyor Allah'ın sana helal kıldığı şeyi neden kendine haram kılıyorsun Yakub Aleyhisselam'ınki de böyle bir şeydi ee, diyorlar ki İsrailiyatta gelen rivayette siyatik hastalığına tutunmuştu bundan dolayı işte bazı eti sinirli etleri falan yemeyeceğine dair yemin etmişti Yakup Aleyhisselam kendi için yemin ettiğinden dolayı o yeminini Yahudiler bir hüccet gibi sayıp onlar da kendilerine haram kılmışlardı. Aslında Allah haram kılmamıştı yani onlara. Yakup Aleyhisselam'ın sırf kendine bir yemin neticesinde kendi yemeyeceğine dair yaptığı yemini Yahudiler din edindiler ve onu kendilerine bir nevi haram saydılardı. Allah Azze ve Celle bunların bu tutarsız davranışlarından dolayı yani kendisinden bir emir olmadan, peygamberinden de böyle bir emir olmadan kendi kendilerine sırf Yahya aleyhisselam bundan çekiniyor diye haram kılmalarından dolayı onları cezalandırarak bu bazı şeyleri haram kılmıştı. İşte Es-Süttî'nin bahsettiği şey de bu. Bu ayette buna işaret ediliyor diyor. 148. ayet: "Müşrikler Allah dileseydi biz de atalarımız da Allah'a şirk koşmaz ve hiçbir şeyi haram kılmaz." Kılmazdık diyecekler. Onlardan öncekiler de azabımızı tadıncaya kadar işte böyle yalanladılar. De ki, yanınızda bize karşı çıkarabileceğiniz bir bilgi, bir ilim, bir delil var mı? Siz ancak zanna uyuyorsunuz ve siz yalnızca yalan söylüyorsunuz. Böyle denilmesi emrediliyor. Peki bunlar ne diyor? Allah dileseydi, ne biz ne atalarımız, şirk koşmazdık. Peki bu şirklerin ney? Allah'ın haram kılmadığı bir şeyi haram kılmaları. Ve bu haram kılışlarını neye mahallel ediyorlar? Allah'ın kaderi. Yani Allah'ın dilemesi. Yani Allah diledi de böyle oldu. Yani cebriyeci bir anlayış. Cebriye ve kaderiye'nin arasındaki farkı biliyorsunuz. Yani cebriye kendi işledikleri günahları, kendi işledikleri suçları Allah'ın takdirine yüklerler. Yani bizden olan bir şey yok. Allah takdir etti, biz de işledik diyerek bunu takdire yüklemeleridir. Kaderiye ise bunun tam tersi bir şekilde Allah'ın takdirini, kaderini inkar etmeleridir. Yani Allah'ın hidayet konusunda veya saptırma konusunda bir rolü yoktur. Tamamen insan, yani iyilik de işlese, kötülük de işlese tamamen bağımsız olarak insandan kaynaklanmaktadır diye kaderiye böyle bir sapma gösterir. Bunun tam zıttı da cebriye. İşte ehl-i sünnet ve cemaatin üzerinde olduğu, kader meselesinde üzerinde olduğu itikad ise bu ikisinin tam ortasındadır. Biz Allah Azze ve Celle'nin şu ayetine iman ederiz. Allah dilemeyek ki sizler dileyemezsiniz. Allah Azze ve Celle böyle buyuruyor. Allah dilemedikçe sizler dileyemezsiniz. Yani bizler Allah'ın dilemesi olmadan dileyemeyiz. E biz dilediğimiz her şeyi madem Allah dilediği için diliyorsak neden sorumlu oluyoruz? Bunun sebebi de şu Allah bizlerin müstakil hürriyete sahip olmamızı dilemiştir seçme ve tercih etme konusunda. Böyle olmamızı dilemiştir. Yani hakkı seçmek veya batıl seçmek konusunda bizi serbest bırakan, yani böyle bir yetkiyi bize veren Allah Azze ve Celle'dir. Allah Azze ve Celle bunu dilemiştir. Ve dileyen küfretsin, dileyen iman etsin demiştir. Ama bu küfrettiğin takdirde şu şu azaba müstahak olacaksın. Kevsüresi Suresi 28. ayetinde belirtildiği gibi. Eğer küfrü tercih edersen, ahirette veya dünyada, Karşılaşacağın şeylere de hazır ol. E, bu uyarıyı da yapıyor. Yani bizim dilemelerimiz bağımsız değil. Allah diledi diye biz dileyebiliyoruz. Fakat Allah önümüze iki şık sunuyor. Veya belki daha fazla. Fakat ana hatlarıyla iki şık. Hidayet veya sapıklık. Hidayet ve sapıklık arasında bizi tercih de bırakıyor. Tevbe suresinin 115. ayetinde buluyor ki, Allah Azze ve Celle, e, Biz hiçbir kavmi, hiçbir topluluğu, Hidayeti kendilerine apaçık belli etmedikçe saptıracak değiliz. Yani Allah saptırmayı üstüne alıyor ama hidayeti belli ettiğini bildiriyor. Belki saptırmanın yollarını birilerine kolaylaştırıyor. Birilerine hidayeti kolaylaştırıyor. Tıpkı yine Enam suresinde geçmiştik 121. ayette. Gönlünü İslam'a açmak istediği kimsenin gönlüne bir genişlik veriyor Allah Azze ve Celle. Ama... Saptırmak istediğine de İslam'a karşı sanki göklere çıkıyormuşçasına nefessiz kalıp göklere çıkan kimsenin darlığı gibi İslam'a karşı onun kalbine böyle bir darlık veririz diyor. Yani Allah Azze ve Celle kimisine hidayeti zorlaştırabiliyor demek ki. Kimisine e, hidayeti kolaylaştırıyor. Kimisine sapıklığı sevdirebiliyor. Ama buna rağmen yani kişi hak ile batıl arasında tercihte kalıyor, hakkı görüyor, batılı görüyor. Ondan sonra Sırf bir menfaatten dolayı batılı tercih ediyor ve kendini kandırmaya başlıyor. Yani batılı tercih ettiğinden dolayı kendine haklı gerekçeler üretmek zorundadır. Yoksa çatlar insan. Yani siz iblisi düşünebiliyor musunuz? Adem'e secde edin dediği zaman Allah Azze ve Celle, iblis kendisini haklı çıkaracak gerekçe öne sürdü. Dedi ki, onu topraktan yarattın beni ateşten. Yani ateş topraktan üstündür. İblis bunu diyemezse, böyle bir şey demese çatlardı. Kendisini haklı görüyor. Ama Adem Aleyhisselam'ın durumuna bakın. Yani aynı vakanın e, muhataplarından birisi olarak. Adem Aleyhisselam'ın mazeretini haklı gösterecek pek çok sebepleri olmasına rağmen. Havva Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam bunları işte haklı çıkaracak gerekçeleri var. Yani bunlar kandırıldılar aldatıldılar. Batıl kemlerine hak suretinde gösterilerek aldatıldı. Adem Aleyhisselam şunu diyebilirdi. Yani Allah Azze ve Celle'ye karşı gerekçe gösterebilirdi. Yani ben bilmiyordum. Böyle kandırıldım. Bana böyle söylendi. Ya Rabbi senin adına da yemin edildi. Böyle değil şöyledir diye. İşte ihtimal veremedim. Yanlış yaptım. Bunu demiyor bak. Rabbena İkisi de yani Hava aleyhisselam ile ikisi Rabbena ey Rabbimiz Zalemna enfusena Biz nefsimize zulmettik. Yani biz suç işledik. Ve illem tagfirlena Eğer sen bizi bağışlamazsan Ve terhamna Bağışlayıp da merhamet etmezsen Lenekûnenne minel hâsirîn Ve muhakkak ki bizler ziyana uğrayanlar oluruz. Adem aleyhisselam burada mağdur durumda olmasına rağmen Rabbinden kendi hatasını itiraf ederek yani haklılık paylarını ön plana getirmeksizin yani bunları kullanmaksızın direktmen kendi suçuna odaklanarak Ya Rabbi bunda benim hatam var. Biz nefsimize zulmettik. Biz yanlış yaptık. Bizi bağışla bize merhamet et. Biz buna muhtacız. Eğer bunu yapmazsan biz elbette hüsrana uğrayanlardan oluruz dedi. Ve Adem Aleyhisselam kazandı. Adem Aleyhisselam'ın bu tavrı Allah'ın takdiri ve emirleri, yani kevni emirleri ve şer'i emirleri takdiri arasında kalan bütün insanlık için bir temel örnektir. Temel bir ibret, temel bir derstir. Kimileri Adem Aleyhisselam'ın yolunda gider, hata yaptığında derhal Rabbine döner. Kimileri de hata yaptığında nefsini haklı çıkaracak gerekçelere tutunur, şeytanın yolunda gider. İşte cebri mantıkla determinizm, Avrupa'daki e, açılımıyla determinizmle fundamentalizm faydacılık ve determinizm e, bu ikisinin çakışması İslam'da kaderiye ve cebriye anlayışlarıyla iki ayrı sapma haline geldi. İkisinin de e, suret haktan görünen savunmaları vardır. Kitaptan ve sünnetten Delileri onlar da kendilerine hak çıkaracak şekilde kullanırlar. Fakat ehli Sünnet ve Cemaat'i onlardan ayıran şey şudur ki, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashabının üzerinde bulundukları kader uslundaki itikad bunların her ikisinden de ayrıdır. Yani dersimiz kader konusu değil. O yüzden bunun ayrıntılarına girmek dersi tamamen işgal eder. O yüzden bir sadece konumuzla ilgili kısma dönersek, bunlar şirk koştuklarını itiraf ediyorlar. Biliyorlar yani şirk koştuklarını. Ve bunların şirk koşmaları sebebi de açıklanıyor. Yani hangi sebep bunların şirk koşmalarıdır? Allah kendilerine haram kılmadığı halde bir şeyi kendilerine haram kılmaları. Yani... Yakub Aleyhisselam yemin ederek işte şunları yemeyeceğim diye yemin ettiğinde madem Yakub Aleyhisselam yemiyor, biz de onun ümmeti olarak biz de kendimize haram kılalım. Onu yememiz bize haramdır diyerek e, sadece Yakub Aleyhisselam'a has bir hükmü genelleştirmeleri. Yani siz bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Mesela Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kaç tane evli? Yani hayatındayken Aynı anda 9 tane hanımla evli kaldı. Birisi dese ki, ayette deniliyor ki, işte kadınlardan 2'şer, 1'er, 2'şer, 3'er, 4'er diyor değil mi? Sınırlama koymuyor sanki. Evlenin. E ben istediğim kadar evlenirim dese, e Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da bak 4'te kalmamış, onun yaptığını ben de yaparım dese, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a has olan bir hükümde, kendine bunu helal kılsa ne olur? Allah'ın ruhsat vermediği, izin vermediği, peygamberle hesap yasamla yasakladı. Nasıl yasaklıyor hadisinde bu sabit. Diyor ki Gaylan es-Sakafi Müslüman olduğu zaman bunun 10 tane hanımı var. Ey Gaylan diyor. Bunlardan dilediğin 4 tanesini seç, diğerlerinden ayrıl diyor. Diğerlerini boşa diyor. Değil mi ki peygamber yapmış, ben de yaparım. Şimdi bazılar böyle diyor ya. Mesela <gülüyor> Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, işte yabancı bir kadına gözü ilişen, gözü dokunan derhal kafasını çevirsin diyor. Yani yabancı kadın örtülü bile olsa bakman yasak. Erkek böyle, kadın da böyle. Şimdi zamanımızdaki hocalardan birisi diyor ki, buna bu hadisler aktarlıyor. Hocam diyorlar, siz kadınların karşısına çıkıp böyle ders veriyorsunuz. Allah Resulü de böyle buyuruyor. Yani bu nasıl olacak? Bakıyor şimdi, o diyor şehvetli bakış hakkında diyor. Karşıdaki diyor ki hocam diyor, burada diyor şehvetli ya da şehvetsiz böyle bir ayrım yok. Birinci bakış lehineyse ise de ikinci bakışa lehinedir diyor. Şehvetli ya da şehvetsiz böyle bir ayrım yok bu hadislerde. Düşünüyor şimdi, Allah Resulü yaptıysa ben de yaparım diyor. Şimdi, bakın, burada Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı başka erkeklerden ayıran özellikler naslarda sabit. Nedir bu? Mesela diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her birerinizin damarlarında şeytan dolaşmaktadır. Kan dolaştığı gibi dolaşıyor diyor. Ey Allah Resulü senin de mi? Evet benim de. Lakin Allah'ın yardımıyla şeytanın bana teslim edildi. Yani bana teslim kılındı. Buyuruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam demek ki şeytanın müdahalelerine karşı güvencede. Zaten o Allah'ın korumasında olmasa sebebiyle yabancı, kendisine namahrem olan kadınla halveti dahi caiz. Mesela Ümmü Süleym radiyallahu anh'a bazıları süt teyzesi, süt halası olduğu gerekçesiyle onun yanında kaldığı gibi gerekçeyer sunmaya çalışıyorlar. Fakat tarihen bunu ispatlayamamışlardır. Allah Resulü Ümmü Süleym'in evinde kalır onun evinde dinlenir. Hatta uykusunda terler. Ümmü Süleyman'ın terlerini biriktirir. Güzel kokularımıza katardık diyor. Böyle de kıssalar var. Öyle bir konum var. Çünkü başka insanların yabancı bir kadınla halvet etmeleri halinde birbirlerine tamah etmeleri, işte zina gibi, çirkinliklere düşmeleri gibi e, vukuha gelmesi muhtemel tehlikelere arz etmeleri söz konusudur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam için böyle bir şey söz konusu değil. Böyleyken Durum böyleyken Cabir radıyallahu anh'tan gelen rivayetleri bu da o sahibi isnatlar rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün ashabının arasındayken bir kadın geçti ve derhal hanımı Zeynep'e gitti. Sonra kusletmiş bir halde geldi ve dedi ki muhakkak ki kadın şeytan suretinde gelir, şeytan suretinde gider. Sizden kim işte bir kadınla ilgili gönle bir şey düşerse kendi anına gitsin. Aynı şeyi onda bulacaktır diyor. Bu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yani şu vasıflarda olmasına rağmen bakın Helal yolla bunu gidermeyi ümmetine, asabına bu şekilde öğretiyor. Bu da gösteriyor ki hiç kimse yani erkek olanlardan hiç kimse işte ben kadınlardan etkilenmem diyemez. İsterse 100 yaşına gelmiş olsun. Said bin Müseyyep Rahimullah'tan böyle bir şey aktarılır. Yaşı 80'di diyor aktaran kişi. Ben bile diyor halen kadınlara karşı içimdeki şey ölmedi diyor. Yani bundan kimse kendini temize çekemez. Hiçbirimiz çekemeyiz. Allah bizim tabiatlarımızı, erkeklerimizin, kadınlarımızın tabiatlarını birbirine meilli yaratmıştır ve zinaya yaklaşmayın demiştir. Bakın zina etmeyin demiyor ayetteki yasak, zinaya yaklaşmayın. Yani buna yaklaştıracak sebeplerden uzak durun. Zina hakkında ise şüphesiz o büyük bir münker, büyük bir fahşağıdır. O daha büyük bir çirkinlik. Ama mesela Ebu Hureyre radıyallahu diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Muhakkak el zina eder. Kulak zina eder. Onun kiz dinlemektir. Göz zina eder. Onu kırama bakmaktır. Dil zina eder. Haram sözleri konuşmaktır. Yani e, gayrı mahremi olan kimselerle konuşması, gayrı meşru şeyler konuşması. Ayak zina eder, yani bu organları sayıyor. Cinsel organ bunu ya tasdik eder ya tekzip eder diyor. Yani bu organların hepsi yani e, namahrem bir kadınla böyle bir ilişkiye girdiğinde, konuşmaya, işte halvete, buna benzer diyaloğa girdiğinde mutlaka bunlar bir zina etkileşimi içerisine girerler. Ve hepsi, demek ki ferç sinyal gönderir, zinaya çağırır. Ferç bunu ya tekzip eder, ya tasdik eder. Yani o zina ya gerçekleşir, bil fiil vuku veya gerçekleşmez. Bunu sadece erkekler olarak düşünmeyin. Göz zina eder derken, sadece erkeğin gözü değil, kadının da gözü var. Mesela erkek burada kendini savunmak için şöyle bir gerekçe ortaya koyuyor. Ya diyor benim diyor işte hitap ettiğim kadın komple örtülü. Bir tek gözü gözüküyor. Kadının gözü de zina eder. Yani bu zina sadece erken gözünü has bir şey değil. Ebu Musel Eşar r.a'dan gelen rivayette bunu Allah Resulü s.a.t. vesam kullu aynin zaniye her göz zina edicidir kavliyle buyuruyor. Yani ben haram yani namahreme bakıyorum da benim gözüm zina etmiyor diyen bir insan yalan söylüyor. Allah Resulü söylüyor bunu çünkü her göz zina edicidir. Bu sebeple Bizi zinaya, Allah Azze ve Celle'ye isyana götüren unsurlardan bizim uzaklaşmamız lazım. Mü'min yani Gafir suresinin 19. ayetinde Allah Azze ve Celle, muhakkak ki Allah gözlerin hain bakışını ve sinelerde gizleneni bilir buyuruyor. i̇bn Abbas radiyallahu gelen bir rivayette i̇bn Abbas radiyallahu diyor ki, Burada gözlerin hain bakışıyla kastedilen edilen diyor, İşte kişi diyor, işte birilerinin yanındayken gözü haram bir şeye takılır, bakar, kendine baktıklarını gördüğünde hemen bakışını çevirir, yani bakmıyormuş gibi. Allah bunu bilir. Gönlündeki şeyi de bilir, yani gönlünde gizlenen şeyi de bilir. Mesela kişi haramı düşünür, zina etme fırsatını bulsa bunu yapacak. Kalbinde var bu. Allah bunu da bilir. Allah'tan bunu gizleyemezsin. Bunlardan, yani kalplerin uzak tutulması, Allah'tan yardım istenmesi gerekir. i̇bn Mesud radıyallahu anh'tan gelen rivayette, Ey gençler, topluluğu içinizden imkanı olanlar evlensin. Çünkü bu iffeti daha koruyucudur ve başka bir illet daha zikrediyor, gözleri harama bakmaktan alıkoyucudur. Devamında, Buna imkan bulamayan ise yani evlenmeye güç getiremeyen ise oruca devam etsin buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü oruç yani açlık ve susuzlukla kişinin zinaya olan yani cinsel ilişkiye olan şeyleri, istekleri e, azalır. Nefsiz zayıflar bu konuda. E, bu, bundan dolayı oruçlu kimsenin orucunu meşru olan cinsel ilişkiyle, eşiyle, cinsel ilişkiyle bozması 61 dediğimiz kefaret orucunu gerektirir. Çünkü çok uzak bir şeydir. Kişi oruçluyken cinsel ilişkiye giriyorsa, cima yapıyor ve böyle orucunu bozuyorsa, mesela yemeğiyle bozabilir, yemeğiyle bozar, içmeyle bozar, buna günle gün kaza gerekir. Ama bunu cinsel ilişkiyle bozuyorsa, uzak bir şeyi zorlamış olduğundan o kişi, çünkü yani gücün kesiliyor, yani o şehvette olan şeylerinin yolları kesilmesi lazım. Sen bunu zorlayarak yine de onu gerçekleştiriyorsun. O zaman bir gün, kaza artı iki ay kefaret orucunu Allah e, vacip kılmıştır. Allah Resulü Aleyhis Vesselam'dan bu konuda gelen kıssayı biliyorsunuz. Yani adam birisi e, böyle bir duruma düştüğünden dolayı geliyor. Allah Resulü Aleyhis Saatü ona bunu böylece emrediyor. Evet, bunlar yaptıkları şeye, yani Allah kendilerine yazmadığı halde, haram olarak emretmediği, nehyetmediği halde haram kıldılar bir şeyleri. Eğer biz Allah dileseydi yapmazdık. Demek ki Allah böyle diledi diyerek bir şey olup bittikten sonra suçu Allah'a attılar. Bu şöyle bir şey. Mesela böyle bir kıssa anlatılır hakikatini Allah bilir fakat biz buradan bu kıssadan ibret çıkarmak için, yani maksada ulaşmak için yoksa bu kıssa hakikattir değildir buna e, girmiyoruz. İblis der ki, Ya Rabbi işte sen takdir ettin ben de isyan ettim. Sen takdir etmeseydin bu şey olmayacaktı. Allah der ki, Ey İblis! Sen, senin hakkında böyle bir şey takdir ettiğimi o fiili işlemeden önce biliyor muydun, bilmiyor muydun? O da bilmiyordum diyecek. İşte senin mesul olma sebebin budur. İnsan mesul olma sebebi budur. Şimdi biz bir suçu işlediğimizde, bir günahı, yanlış bir şeyi işlediğimizde bunu eğer Allah'a atacaksak, yani bu konuda suç bizde değil. Allah böyle takdir etti, böyle diledi. O yüzden bunu yaptık diyeceksek önceden böyle bir şey dilediğini biliyor muyuz? Yani elimizde Allah'tan onun adına beyanda bulunan resulünden bir delil var mı? Böyle bir delil yoksa bittik demektir. O yüzden biz bu işi kesinlikle Allah'a, Allah'ın takdirine atmayız. Burada takdiri suçlamayız. Kendi nefsimizi suçlarız. Ama Allah'tan ve resulünden bir delil varsa ya Rabbi senin gönderdiğin resul bize bu dini açıkladı. Bize Seferdeyken namazı kısaltmamızı emretti. Oruç tutmayabileceğimizi söyledi. Fakat, Ya Rabbi, ne sen kitabında bu seferin en az karisini mesafe ve zaman olarak açıkladın, ne de Resulün açıkladı. Bu yüzden ben bu seferili, ben evimden çıkınca, yani beldemden, köyümden çıkınca böyle anladım. Naslardan böyle anladım. Ve böyle anlamamı engelleyen, ne bir icma vardı, ne bir ayet, ne bir hadis vardı. Bu yanlıştır diye. Burada ben kurtarırım. Çünkü elimde delil var. Ama kendi başıma ibadet uydurmuşum. Ya Rabbi ben sana işte güneşin altında başıma açık, oruç tutarak, kendime nefsime eziyet ederek kendimi sana kulluğa adıyorum desem. Neye dayanarak bunu yapıyorsun der Allah Azze ve Celle. Ya Rabbi sen diledin. Allah dilemedi. Yani Allah emretmedi böyle bir şeyi sana. Resulü açıklamadı. Ya Rabbi ben kendim böyle uygun gördüm. İşte bizi helak eden şey budur. Daha önce hatırlarsınız ileride detaylı olarak gelecek. Musa Aleyhisselam kavminden 40 gün sözleşip ayrılmıştı. Ne için? Rabb ile konuşmak üzere. Musa Aleyhisselam orada bir iştihatta bulundu demiştik. Yani kendince reyde bulundu. Bunun sebebiyle kavmine dönmesi gecikti. Bundan dolayı kavmi Musa Aleyhisselam'ı inkar edecek konuma geldiler. Yalancılıkla suçladılar. Putlara döndüler. Yani buzaya taplar vesaire vesaire. Olan oldu. Bunun sebebi neydi biliyor musunuz? Musa Aleyhisselam ben diyor Rabbime konuşmaya gidiyorum. Ağzıma şu güzel kokulu otlardan yani oruçlu olması da emredilmişti. Oruçluyum ağzım kokar. Şu güzel kokulu otlarla ağzımın kokusunu gidereyim diyerek kendince bir güzellik düşündü. Bunu yaptığı için sana bunu kim emretti ey Musa bilmez misin işte benim katımda oruçluların ağzının kokusu mis kokularından daha güzeldir diyerek e, böyle bir rivayet var. Bu Nesai'nin Şinenül Kübra'sına tefsir bölümünde de uzunca geçer. E, işte görmek isteyenler oradan da bakabilir. İleride tefsirde de gelecek inşallah. Yani biz kendimizce Allah'a yakınlık olsun diye bir şeyleri güzel görerek yaptığımızda bu bizim aleyhimize dönebilir. Yani bizim başka hiçbir seçenemiz yok demek ki. Biz sadece vahyin naslarının ışığında, yani bunların bize git dediği yerde, gideriz dur dediği yerde durmak zorundayız. 149. ayette ki, apaçık delil Allah'ındır. Bakın bu suçlamalardan, yani Yahudilerin, e, bu ile ilgili kınamalardan sonra Allah Azze ve Celle bu ayette devam ediyor. De ki, apaçık delil Allah'ındır. Felillahil hucjetul baliga Hucjetul baliga belaga, ulaştırmak demek. Baliga, ulaşan. Yani en etkili huccet demek. Apaçık delil diye tercüme ettiğimiz en etkili delil Allah'ındır. Allah'a aittir. O dileseydi elbette hepinizi hidayete erdirirdi. Tavus dedi ki, Birisi İbn Abbas radıyallahu anh'a bazıları şer kader değildir diyorlar. İşte kaderiye denilen fırkanın günümüzde de e, gündeme getirdikleri bir iddia bu, devam ettirdikleri bir iddia. Yani şer kader değildir, yani Allah kötülüğü dilemez diyorlar. O da dedi ki bizimle kaderiye arasında bu ayetler vardır, kaderin kajları arasında bu ayetler vardır dedi ve En'am 148-149. ayetlerini okudu i̇bn Abbas radıyallahu anh'dan gelen rivayette müşrikler bizim ilahlara, ibadetimiz bizi Allah'a yaklaştırıyor dediler. Ki bu Zümer suresi 3. ayetinde de anlatılmıştır zaten. Onlar derler ki, yani müşrikler, biz Allah'a yakınlık sağlamak için bunlara ibadet ediyoruz derler. i̇bn Abbas'ın söylediği de aynı manada. Yani biz putlara, ilahlar dedikleri putlara, onlara yaptığımız ibadetler bizi Allah'a yaklaştırsın diye. Yani maksatları Allah'a yaklaşmak. Allah da bunun kendilerini yaklaştırmadığını haber verdi. Onlar, Allah dileseydi biz ortak koşmazdık dediler. Allah da dileseydim hepinizi hidayet üzere bir araya getirirdim buyurdu. Mücahit de şöyle demiştir. Kureyşliler emin olmadıkları halde, yani ellerinde açık bir delil olmadığı halde, Bahira ve sahibeyi Allah haram kıldı dediler. Bu bahira ve sahibeden bahsetmiştik. Yani bir takım hayvanları, başıboş develeri falan e, serbest bırakıp bunlara yük vurmazlar. Allah için adanmıştır onların nezdinde bunlar. Ne etlerini yerler, ne yük vururlar, ne herhangi bir şekilde faydalanırlar. Bunlara dokunmak, yani faydalanmak, etini yemek, kesmek haram idi. Bunları Allah haram kıldı diyerek Allah'a affettiler. Bu ayetlerdeki tehditler bu konularda. 150. ayet. De ki, bunların arkasından bakın Allah Azze ve Celle hesap soruyor. De ki, Allah bunu haram kıldı diye şahitlik edecek şahitlerinizi getirin. Yani bir şey demek ki haram diyebilmek için Allah'tan bir delil olmalı. Getirin şahitlerinizi. Eğer onlar şahitlik ederlerse, sen onlarla birlikte şahitlik etme. Yani o kitap ehli veya müşrikler... Allah haram kıldı bunu diye şahitlik edecek olurlarsa bil ki onlar yalancı şahitlik yapıyorlar. Sen onlarla beraber olma. Onlarla beraber sakın şahitlik etme. Ee, ayetlerimizi yalanlayanların ve ahirete iman etmeyenlerin arzularına, onların hevasına uyma ki onlar Rablerine eş tutmaktadırlar. Es-Süddi şöyle diyor. Ayet Arapların haram kıldıkları şeyler ve bize bunu Allah emretti dedikleri şeyler hakkında. Yani delilsiz olarak Allah'a bu iftiralar hakkında. Bana şahitlerinizi gösterin anlamındadır bu ayet. Allah Teala Resulüne eğer şahidi gelirlerse sen onlarla beraber şahitlik etme buyurmuştur. Evet. 151. ayet. De ki, yani resul Tab, Gelin Rabbinizin neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şirk şey koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Yoksulluk endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Çünkü sizin de onların da rızkını biz veririz. Burada deki hitabından sonra sizin de onların da rızkını biz veririz demesi burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Allah adına konuşma yetkisi olduğunu gösteriyor. Nitekim Zümer suresinde de buna benzer ayetler vardır. De ki ey kullarım şeklinde hitaplar var. Yani Muhammed ve Vesselam'a Allah Azze ve Celle kendi namına hitap etme etkisi veriyor. Yani Allah adına ey kullarım diye seslen. Burada da işte aynı şekilde. Çünkü sizin de onların da rızkını biz veririz derken Muhammed Aleyhisselatü Vesselam burada Rabbi adına konuşma salahiyetiyle bunu söylüyor. Çirkinliğin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Allah'ın haram kıldığı canı öldürmeyin. Ancak Hak ile olması müstesna. Yani bir kısas neticesi veya şer'i bir hak olarak olması müstesna. İşte bunlar Allah'ın size kendisiyle tavsiyede bulunduğu şeylerdir. Umulur ki akledersiniz. Düşünürsünüz, akledersiniz. Ubade bin Es-Samit radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Kim şu üç ayet konusunda bana biat eder? Yani Enam 151-153. ayetlerini. Bu ayetten itibaren sonra gelecek iki ayet daha var. Bunlar konusunda bana biat eder. Dedi, ayetleri okuduktan sonra şöyle buyurdu. Kim bunların gereğini yerine getirirse, onun ecri, yani ona verilecek karşılık, ücret Allah'a aittir. Kim bu ayetlerin gereğini yerine getirmez de, Allah dünyadayken ona bir şey verirse, bu kişinin cezası dünyada verilmiş olur. Yani kişi şu haramlardan birini işlediğinden dolayı dünyada cezalandırılırsa, Allah onun cezasını dünyadayken vermiş olur. Cezası ahirete bırakılanın durumu ise Allah'a kalmıştır. Dilerse cezalandırır, dilerse affeder. Yani e, İslam devletinin dünyadayken İslam devletinin olması halinde, mesela işte taşlanması eğer e, evlilik yaşamış ise, taşlanarak öldürülmesi, bekarsa sopa vurulması, hırsızlık edenin elinin kesilmesi, Çeyrek dinar ve üzeri miktarda hırsızlık yapanın ee, ve buna benzer işte e, içki içenin sopa vurulması, buna benzer cezaları, buna benzer günahları işlediğinden dolayı verilmişse dünyada, dünyadayken peşinen o cezayı görmüş, hesabını görmüş olur. Kimin durumda ahirete bırakılırsa, Allah ölen bizler artık durumu ahirete bırakılanlarız bu noktada. Yani bizim zamanımızda İslam devleti olmadığı için, yani bu had cezalarını uygulayacak İslam devleti olmadığı için bazılarımızın durumu ahirete kalıyor. İçimizden yani bu asrın insanları, bu asrın Müslümanlar arasında zinaden olabilir, hırsızlık eden olabilir, içki içen olabilir veya daha başka hukuksuzluklar işleyenler olabilir. Ve dünyada bunların İslam'da öngörülen cezaları, had cezaları uygulanmamış ise onun durumu Allah'a kalır, ahiretteki cezası. Allah dilerse bunları meccanen karşılıksızda affedebilir. Dilerse de cezalandırır. Bazı kısmı da var ki, mesela bu hat cezası kapsamında olan irtidat haddi. Aramızda mesela Müslüman olduğunu iddia eden, fakat aleni bir şekilde küfre giren, irtidar eden, İslam'dan irtidat sebebi olan küfürleri işleyen kimseler. İslam devleti olmadığı için bunlara hucreti etikamesi yapılıp da tevbeye çağrılamıyor. İşte sen bu sözünden, bu görüşünden, bu fiilinden tevbe etmek zorundasın. Yoksa Müslüman sayılmazsın. Tevbe etmediğin takdirde öldürüleceksin diyerek böyle bir müeyyideyle karşı karşıya gelemeyip de küfür, irtidat olan bir akideyle ölen kimseler kendisini İslam'a nispet ettiği Mesela namaz kılmıyor. Ve bu konudaki hüccete kendisine ulaşmış. Namazın, terkinin küfür olduğunu biliyor ama kılmıyor. Biz ona münafık gibi davranıyoruz. Yani münafığa nasıl davranılır, nasıl sakınılır? Yani ona samimi müminler gibi davranamayız, dikkatli oluruz. Bu adam Allah'ın huzuruna gittiğinde bu e, biz itikad ediyoruz ki böyleleri hakkında. Yani e, büyük küfürle, bile bile Kastil olarak büyük küfürü işleyen kimseler ama dünyada irtidatlarının cezası verilmeyen bu gibi kimseleri Allah affetmeyecektir. Çünkü Allah Azze ve Celle kendisine şirk ile geleni affetmeyeceğini bildiriyor. Bunun altındakileri ise dilediğine affedeceğini bildiriyor. Dünya hükmü bakımından biz ona Müslüman fakat münafık gibi davransak da biz onun Allah Azze ve Celle'nin azabından bu akidesiyle, bu amelle kurtulmayacağına inanıyoruz. Çünkü işlediği şeyin küfür olduğu bildirilmiş. Kendisi de bunu bilerek kasten işliyor ise. Bize göre uccet ulaşmış ama biz kadı değiliz. Yetkimiz yok, müeyyide yaptırımımız yok. Bu sebeple dünyada cezasını kesemiyoruz bunların. İşte böylelerini Allah dünyada Müslüman gibi muamele gördükleri için, yani dünyada e, tam anlamıyla istifade ettikleri için Allah Azze ve Celle kafirlerden, aleni kafirlerden bile daha çetin bir azap sunacağını bildiriyor böyle münafıklara. Yani dinden çıkmış olan münafıklara. O da Allah'ın takdiri artık. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a diyor ki imlak sözünün anlamı yani haşyetü imlak geçiyor ayette. La tehtulu evladukum min imlak. Buradaki imlak Fakirlik demektir. Fakirlik korkusuyla çocuklarını öldürüyorlardı. Tıpkı işte günümüzde aile planlaması uygulaması için kısırlaştırma uygulayanlar gibi. Yani bu da bunun bir benzeridir. Yani kalıcı kısırlaştırmalar. Fakirlik korkusuyla. Bu cahiliye halkının fakirlik korkusuyla aynı şeydir. Yani cahiliye bunu işte çocuk doğduktan sonra yapıyorlar. Ver, çocuk doğmasının neslin önüne geçiyor. Bu bir münkerdir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın evliliği teşvik etmesindeki gayelerden birisi, ümmetimin çoğalması için evlenin diyor. Cahiliye döneminde gizli yapılan zinada bir sakınca görmezlerdi. Ancak aleni yapılan zinayı bir suç görürlerdi. İşte bu... Cahiliyenin benzeri bizim zamanımızda genel evler adı altında bunu bir nevi meşrulaştırmalardır. Yani vergisine dedikten sonra sanki e, doğal bir şeymiş gibi, meşru bir yolmuş gibi e, bunu işlemeleri. Açıktan zinayı ise kötü görürlerdi. Alen olarak şeyinde kötü görürlerdi. Yani işte birileri, bu, inanın bu cahiliye hasletleri bizim toplumumuzda, e azıyla çoğuyla var. Adam televizyonda seyrediyor. Zina seyrediyor. Bunu sanatçı ilan ediyor. Belki hayranlık duyuyor. Ya zina yani adamın filminde yaptığı şey zina. Onu takdir ediyor. Ama sokağında birisi yani buna benzer yabancı birisiyle el ele tutuşsa onu çirkin görecek. Tabii ki çirkin göreceksin de bu ne? Bu ne? İşte bu da demek ki cahiliyenin tolerans, çift standart uygulamasına benzer bir şey. Gizli yaparsan serbestsin, açıktan yapılırsa kötü görülürsün. Kendi evladını neredeyse çılçıplak denilecek bir vaziyette sokağa çıkarıyor, bunda hiçbir sakınca görmüyor, ondan sonra işte tecavüze uğrarsa davacı oluyor. Ne hakkın var ya? Sen o meydana kendini atmışsın, Allah'tan kork. Bu iffeti yerlerin dibine sokan sensin. Yani gülü insanların burnuna burnuna tutuyorsun ama koparmak yasak gibi bir şey bu yani. Ateşle barutu bir araya getirip de patlamanın suç olması gibi. Bir araya gelmeyecek bu. Sen bunun sebeplerini ortaya koymayacaksın. Evet. İbn-i anh diyor ki, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu, Allah'tan gayretli kimse yoktur. Yani bu gayret kıskançlık manasında. Bu yüzden çirkinliğin açığını da gizlisinde haram kılmıştır. Yani cahiliye gizlisini serbest, açığını haram görüyordu ya, Allah azze ve celle gayurdur, gayretlidir, kıskançtır yani hükümleri konusunda. Bu yüzden çirkinliğin açığını da haram kılmıştır, gizlisini de haram kılmıştır. İbn Mesud radiyallahu anhu yine Nebi Aleyhissalatu vesselam buyurdu ki Allah'tan başka ibadete layık hak olmadığına, hak ilah olmadığına ve benim Allah'ın resul olduğuma şahitlik eden Müslüman kişinin kanı şu üç şeyden biri dışında helal olmaz. Ancak şu üç şeyden biriyle helal olur. Evliyken zina etmesi veya evlilik yaşamış bir kimsenin zina etmesi, cana karşı can kısas olarak ve cemaati terk ederek dininden ayrılmaz. Yani Müslümanlar topluluğunu terk ederek e, gayrimüslimlerin arasına katılması İslam devletinden sıyrılmaz. Bunu Bukhari ve Müslüm rivayet etmiştir. Osman bin Affan Radyalan'tan gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Müslüman kişinin kanı ancak şu üç şeyden biriyle helal olur. Evlilik yaşamış kişinin zina etmesi halinde recmedilmesi, haksız yere cana kıyanın kısas olarak öldürülmesi ve kişinin Müslüman olduktan sonra dinden dönmesi. Yani i̇bn Mesud hadisinde Müslümanlar cemaatinden ayrılmak ile nitelenen husus bu rivayette Müslüman olduktan sonra dinlen dönmesi. Yani irtihad etmesi diye açıklanıyor. <Gülüyor> Seleme bin Kays El Eşşair R.A'dan gelen rivayette de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, veda haccında şöyle buyurdu. Şu dört şeyden uzak durun. Allah'a hiçbir şey ortak koşmayın. Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmeyin. Zina yapmayın ve hırsızlık yapmayın. Bunların hepsi de Hac cedası gerektiren suçlar. Bunu Ahmet bin Hanbel, Sünnel-i Kübra'da Nesai, Mu'cim'in İbn-i Kani, Taberani ve Hakim rivayet etmişlerdir. Son olarak şu ayette bugünkü ders tamamlayalım. 152. ayet. Yetimin malına yaklaşmayın. Ancak rüştüne erinceye kadar en güzel bir şekilde olması müstesna. Ölçü ve tartıyı adaletle tam yap. Biz hiçbir nefse gücünün yettiğinden başkasını yüklemeyiz. Konuştuğumuz zaman Konuştuğunuz zaman akrabanız da olsa adaletli olun. Allah'ın ahdine vefa gösterin. İşte bunlar Allah'ın size kendisiyle tavsiyede bulunduğu şeylerdir. Umulur ki düşünürsünüz. i̇bn Abbas radiyallahu diyor ki bu ayet nazil olunca yetimlerin mallarını ayırdılar. Ee, burada işte kıyastan ne kadar uzak oldukları gözüküyor sahabenin. Ayette ne diyordu? Yetimin malına yaklaşmayın. Bu ayet Nazlı olunca yetimlerin mallarını ayırdılar. Hatta yiyecekler ve etler kokuştu. Bu durumu Nebi sallallahu aleyhi ve anlattılar. Bunun üzerine sana yetimleri soruyorlar. De ki onların işlerini düzeltmek hayırlıdır. Eğer onlarla bir arada olursanız onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah bozguncuyla düzelticiyi elbette bilir. Bakara 220. ayeti Nazlı oldu. Böylece onların yemeklerini kendi yemeklerine kattılar. Yani Allah'tan bir e, yine delil olmadıkça şahsi reyleriyle bir müdahale, müdahalede bulunmadılar. Yani Allah ne diyor? Yetimlerin malına yaklaşmayın. E yetimlerin eti ne bileyim bozulacak şeyler var bozuluyor, kokuyor, dokunmuyorlar. Niye? Allah çünkü yaklaşmayı yasakladı. Sonra Allah Resulü'ne soruyorlar. Bakın bu Allah'a itaat. Aklı, rey'i, kıyası terk ederek Allah'ın emrine teslimiyettir. Allah Resulü'ne soruyorlar böyle bir durum var. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da Allah'tan ayet ininceye kadar bir şey söylemiyor. Burada bu geçmiyor da, daha önce Bakara Suresinin 220. ayetin tefsirinde aktarmıştık sanırım. Allah Resulü de bir şey söylemiyor. Ta ki Allah'tan bu ayet iniyor, ondan sonra ancak izin veriyor. Evet. i̇bn Ömer radiyalanmadan, yetimin malına yaklaşmamak, ondan ödünç almamaktır. Yani burada şu kast ediliyor. Mesela eskide. Ee, halen de aynı şey geçerli de eskiden daha yaygın olduğundan bu hukuk kişinin bakmakla yükümlü olduğu yani vasisi olduğu yetimler vardı bulağa ermemiş İşte bunlar buluğa erinceye kadar onların malını gözetip korumak sahip çıkmak rüştlerine erdiklerinden sonra da hakları neyse bunlara iade etmek bu vasilerin üzerine düşen bir haktı i̇bn Ömer radyalanma diyor ki, nasılsa işte benim sorumluluğu, benim gözetimimde olan falanca yetim, işte dayımın oğlu, amcamın oğlu veya falanca akrabam, benim uhdemde olan yetim. Ben bunun malını kendime borçlayayım da, alayım da, sonra halimi düzeltince onun malına iade ederim, işte bunu yapmayın. Ayette yasaklanan budur diyor i̇bn Ömer radyalanma. i̇bn Abbas radyalanmadan gelen rivayette, yetimin rüştüne ermesi 33 yaşına gelmesidir böyle açıklıyor. İbn Abbas r.a'dan gelen yine rivayette Allah müminlere dinlerini geniş kılmış, dinde zorluk kılmamıştır demiştir. Evet. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam az önce geçen Ubaid bin As-Samit r.a'han dengelen rivayette işte şu üç ayet husunda benle kim bir 151, 152 işledik. Bir de 153. ayet var. O da hakkın yolunun tek ve sapıklık yollarının çok oluşu hakkındaki Enam 153. ayeti. Allah izin verirse bunu da bir sonraki derse bırakalım. Subhanekallahumma ve bihamdik ve eşhedü en la ilaha illallah ve esteğfuruk ve etûb